Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve ne Ali. Hucurat Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen odalar anlamındaki el-hucurat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Ey iman edenler! İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a saygılı olun, emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İkinci ayet. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Konuşurken birbirinize bağırdığınız gibi çağırmak için ona bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Bu ayetten hareketle, Resulünün yolunda olan ulemaya karşı konuşurken de, aynı edep ve saygı gösterilmelidir. Müminler, iş ve meselelerinin çözümlerinde, Allah ve Resulünün emir ve hükümlerini görmezlikten gelip, hevalarına göre hareket edemezler. Üçüncü ayet. Doğrusu Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar, edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar var ya, işte onlar... Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. 4. Ayet Resulüm, sana ait odaların ardından seni çağıranlar var ya, onların çoğu saygıya akıl erdiremezler. Rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle sıcağında evinde istirahatte bulunduğu bir sırada ''Çık ya Muhammed!'' diye bağıran Temim oğulları hakkında nazil olmuştur. Beşinci ayet. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar seni çağırmayıp sabretselerdi, kendileri için elbet daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Altıncı ayet. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. Bu ayetin ışığında basın ve yayın araçlarının veya fasıkların verdiği haberler de doğru olmayabilir. Buradan hareketle yazılan ve söylenen haberleri ve olayları bu ayetin ışığı altında okumak, araştırmak ve dinlemek gerekir. 7. Ayet Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o, birçok işte size uysaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu sizin kalplerinizle süsledi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar, doğru yolda olanların ta kendileridir. 8. Ayet Bu haller Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak verilmiştir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Dokuzuncu ayet. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri hala Allah'ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işinizde adil davranın. Çünkü Allah, adil davrananları sever. 10. Ayet Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. Müminler, birbirinin derdine ortak olarak, kötülük yapmalarına ve batıla meyletmelerine engel olarak, hayırda yardımlaşarak, selamlaşarak, ziyaretleşerek, hediyeleşerek, birbirini koruyarak, Allah yolunda yürüyerek, İslam düşmanlığına karşı birlik olarak kardeştirler. Aralarındaki üstünlük ancak takvayla Allah'ın emirlerine uygun yaşamaktadır. Bunun dışında kan bağları, beşeri tedbir ve usullerin hiçbiri dinin getirdiği bu kardeşliği tesis edemez. Bundan dolayı şirkten kaçınmış olan müminler, İslam'ın amelle ilgili şartlarını tam yerine getirmeseler bile, Kur'an'ın ifadesi gereği iman yönünden kardeş olduklarını bilmeli ve kelime-i tevhid davasında birleşmelidirler. 11. Ayet Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alaya almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 12. Ayet Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? O halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Günah olan zan, iyi kimseye beslenen kötü zandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir diye sorulunca gıybet din kardeşini horçlanmayacağı bir şekilde anmandır. Eğer o şey kendisinde mevcutsa onun gıybetini yapmış olursun değilse iftira etmiş olursun buyurdu. Sevme ve nefret etme yeri olan kalp bozulunca en kötü şeyleri bile sevebilir. 13. Ayet Ey insanlar şüphesiz biz ''Sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye sizi kabimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvalınız, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır. Takva sahibi olmak, bütün günahlardan ve günaha giden yollardan sakınmak, nefsi terbiye ve tezkiye etmektir. Bu da nefsi her türlü kötü ve batıl duygu ve isteklerden arındırarak, Allah'ın emrine ve Resulü'nün sünnetine uygun yaşamak, insanlara karşı dış yaşantısını, Allah'a karşı da iç yaşantısını tertemiz süslemektir. Muttakilik, köşeye çekilme değil, aynı zamanda Emri maruf, nehyi münkeri yerine getiren aksiyoner bir hayat tarzıdır. Ayeti kelimeden anlaşıldığı üzere dünyada bütün insanlar arasında insan olma yönünden hiçbir farklılık ve üstünlük yoktur. Eşitlik, karşılıklı saygı, müsamaha ve hayat hakkını tanıma vardır. Halbuki bu hareket Batı'da ancak 15. asırdan sonra hümanizmle gelişmiştir. Ancak Allah'a olan inanç ve kulluğun yerine getirilmesi bakımından onun katında dereceler ve üstünlükler vardır. 14. Ayet Çöldeki bedevi Araplar gelip iman ettik dediler. De ki siz gönülden iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize tam girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne tam itaat ederseniz imanınız sahih ve kamil olur. O da amellerinizin sevabından ...hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 15. Ayet Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanan, sonra bunda şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar, imanlarında doğru olanların ta kendileridir. 16. Ayet De ki, siz dindarlığınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. 17. Ayet Onlar İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine Allah sizi imana eriştirmekle sizi minnet altında bırakır. Eğer imanınızda doğru kimselerseniz Allah'a minnettar kalın. 18. Ayet Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin görünmeyenini bilir, Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Hucurat Suresi Ne Dinlediniz? Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 38. ayeti Medine dönemindeymiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet Kaf Çok şerefli Kur'an hakkı için. 2. ve 3. ayet O kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldi diye şaştılar da bu tuhaf bir şeydir. ''Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu ihtimalden bile uzak bir dönüştür.'' dediler. Dördüncü ayet ''Kara toprağın onlardan neleri yiyip eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitap vardır.'' Beşinci ayet ''Buna rağmen onlar kendilerine hak olan Kur'an ve Peygamber gelince... Yalanladılar. Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. 6 ayet. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik, kurduk ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yedinci ayet. Yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk? Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. 8. Ayet Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. 9. Ayet Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. 10 ve 11. ayet. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilerek çıkış da böyledir. 12 ve 13. ayet. Resulüm, onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Salihin kavmi Semud, Ağt, Firavun ve kavmi Lut'un kardeşleri, yani kavmi de yalanlamıştı. Ad, Hazreti Hud'un kavmidir. 14. Ayet Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı ve Himyer meliki olan Tübba kavmi de, her biri peygamberleri yalanladılar da, benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. 15. Ayet biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar diriltemeyelim? Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. 16. Ayet Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. 17. Ayet Unutma ki, insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek, onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. 18. Ayet O, bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. 19. Ayet Bir gün, ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir, gerçeği de ortaya getirir. Ey insan! işte bu! senin kendisinden kaçtığın şeydir, denilir. 20. ayet, Suğur'a da üfrüdür. İşte bu, tehdit edilen azap günüdür. 21. ayet, O gün, Rabbinin huzuruna herkes, beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. 22. ayet, Kuşkusuz sen, Dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. 23. ayet Onun yoldaşı olan melek, işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. 24, 25 ve 26. ayetler Allah iki meleğe, Rabbini tanımayan her inatçı körü. Hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı, azgını, imanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah'la beraber başka sahli ilahlar edinen, Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. 27. Ayet Arkadaşı olan şeytan, ey Rabbimiz onu ben azdırmadım. Fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi, der. 28. Ayet Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. 29. Ayet Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. 30. Ayet O gün cehenneme Doldun mu?" deriz. O da "Daha var mı?" der. 31. ayet. Cennetse müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlara uzak değildir. Artık yakınlaşmıştır. 32, 33 ve 34. ayetler. İşte size vaat edilen bu cennet her tevbeyle Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan Görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve onun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir. Onlara selametle girin oraya. İşte bu ebedilik günüdür denilir. 35. Ayet Orada onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Burada geçen fazladan maksat Ruyetullah’tır. Beydavi şöyle der. Bu ziyade gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir insanın hayal edemeyeceği sonsuz nimettir. 36. Ayet Bunlardan önce nice inkarcı nesilleri helak ettik. Oysa onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ölümden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? 37. Ayet Şüphesiz ki bu zikredilenlerin hepsinde kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. 38. Ayet Amdolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Bu ve diğer ayetlerde geçtiği üzere Yüce Allah'ın kendisi için biz ifadesini kullanması, büyüklük ve yüceliğini vurgulamak içindir. Bu ayet, şanında yorulmak olmayan Allah'a, Tevrat'ta yedinci gün, cumartesi de istirahate çekildi, diyen Yahudilerin kendi yazdıkları sözlerini reddeder. Bu da kitaplarının tahrif olduğunu gösterir. Bundan dolayı Tevrat ve İncil'e Allah kelamı diye itibar edilmez. 39. Ayet Resulüm Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. 40 ayet. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin namazların arkalarında onu tesbih et. Namazın arkasından tesbih, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'dir. 41 ayet. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. 42. ayet. O gün bütün insanlar Sur'a ikinci Üfürülüşteki o korkunç çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu dirilip çıkma günüdür. 43. ayet. Öldürecek de diriltecek de kesinlikle biziz. Biz Dönüş de ancak bizedir. 44. Ayet O gün süratle mahşer yerine koşmak için yer onların üzerlerinden yarılır. İşte bu bir haş toplamadır ki bu bize göre çok kolaydır. 45. Ayet Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamadır Meali Kaf Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Lipnotlar Fatiha Özku